Merhaba, korkunç bir haberle başlayalım bugün programımıza. Hava kirliliği dünyada her yıl 2 milyon kişiyi öldürüyor. Amerikalı uzmanların Environmental Research Letters adlı dergide yayınlanan araştırmasında... ...hava kirliliğinin ulaştığı boyutlara dikkat çekildi. Deutsche Welle Türkçeden Hülya Şenkin haberine göre dünya genelinde yılda 2 milyon 100 bin kişi... ...hava kirliliğine ba bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor.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 Üçüncü Havalimanı ve Üçüncü Köprü projelerinin İstanbul'un kuzeyindeki su havzalarının da kirlenmesine, yaban hayatının etkilenmesine, ekolojik dengenin de bozulmasına yol açacağını vurguladı. Gökmen Üçüncü Köprü yapılırsa kentteki orman alanlarının yüzde ikisinin yok olacağını kaydetti. Çekül Yüksek Danışma Kurulu üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemik ise Üçüncü Köprünün ekosistem üzerinde tehdit oluşturacağını vurgulayarak kişi başına düşen yeşil alan miktarında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 Evet son haberimiz denizlerden Otdülü bilim insanları geçen sezonda beklenmedik miktarda düşük avlanan Hamsi'yi incelemek üzere Karadeniz'de sefere çıktı. Otdü, Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Gücü, Otdü'ye ait RV Bilim 2 araştırma gemisinin Hamsi stoklarını izleme projesi kapsamında Karadeniz'e açıldığını bildirdi. Proje kapsamında dördüncüsü yapılan araştırma seferinde